Allah'ın varlığını ispat eden bütün delilleri meleklerin varlığını ispat için kullanmamız mümkündür ve doğrudur. Zira madem Allah vardır, o halde meleklerin varlığı da zaruridir. Şöyle ki Hiç mümkün müdür ki bu kainatın sahibi olan Allahü Teala mahluklarını yüz bin dillerle konuştursun. Onların konuşmalarını işitsin, bilsin de kendisi konuşmasın. Şş, şş. haşa! Çünkü konuşmamak kusurdur. Allah ise kusurdan mukaddestir, münezzehtir. O halde, madem konuşacak, elbette konuşmasına muhatap olacak melekleri de yaratacaktır. Zira Allahü Teala insandan olan peygamberleriyle de melekleri vasıtasıyla konuşmuştur. Demek Allah'ı ve kelam sıfatını ispat eden bütün deliller aynı anda onun kutsi hitabına mazhar olan meleklerin varlığını da ispat etmekte ve zaruri kılmaktadır. Allah'ın kelamının mahiyetini bilmek ise Allah'a mahsus olup, keyfiyeti bizce meçhuldür. Hem hiç akıl kabul eder mi ki, Allahü Teala bu kainatı yaratsın da kainattaki ilahi maksatlarını bir ferman ile bildirmesin ve alemin muammasını açacak olan mahlukat nereden geliyorlar? ve nereye gidiyorlar? Ve niçin böyle kafile kafile gelip bir parça durup göçüyorlar diye üç dehşetli suale hakiki cevap verecek Kur'an gibi bir kitabı göndermesin? Haşa! Elbette gönderecek. O halde, madem gönderecek ve göndermiş, elbette bu gönderme işinde vasıta olacak melekleri de yaratmıştır. Demek, Allah'ı ve kitaplar göndermesini ispat eden bütün deliller, aynı zamanda meleklerin varlığını da ispat etmekte ve vücutlarını zaruri kılmaktadır. hem hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki, Cenab-ı Hak bu kainatı isimlerinin gözükmesi için böyle sermediği bir kitap hükmüne getirsin. Bir sayfasında bir kitap kadar, bir satırında bir sahife kadar, bir kelimesinde bir satır kadar ve bir harfinde bir kelime kadar manaları yerleştirsin de, bu kitaptaki manaları hakkıyla okuyacak melekleri yaratmasın. Kitabını okunmaktan ve manaları anlaşılmaktan mahrum bıraksın. Haşa, yüz bin defa haşa. Demek Allah'ın varlığı ve bu alemin yaratılış gayeleri meleklerin varlığını gerektirmektedir. hem hiç mümkün müdür ki Cenabı Hak şu alemi öyle muhteşem ayetlerle manidar nakışlarla tezyin edip bir mescid hükmüne getirsin ve her bir köşesinde bir taifeyi bir nev'i ibadetle iştigal eder bir şekilde yaratsın da bu mescidin odaları hükmünde olan yıldızları abitsiz ve zâkirsiz bıraksın. Hem hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak rahmetinin güzelliğini, şefkatinin hüsnünü, rububiyetinin kemalini göstermek, insanlar ve cinleri şükre ve hamde sevk etmek için bu kainatı? Böyle bir ziyafetgah ve seyrangah olarak yaratsın ve hadsiz nimetlerini çeşit çeşit içinde dizsin de, o ziyafetgâhtaki misafirleriyle, elçileri vasıtasıyla konuşmasın. Şükür, hamd ve ibadet vazifelerini onlara bildirmesin ve o elçiler de meleklerden başkası olsun. Haşa! Demek Allah'ın varlığını ve insanların Allah'a karşı şükür, hamd ve ibadet vazifeleri olduğunu ispat eden bütün deliller meleklerin varlığını gerektirmekte ve vücutlarını ispat etmektedir. Hem hiç mümkün müdür ki bir sanatkar sanatını sevsin, beğendirmek istesin, takdir ve tahsinlerle karşılanmayı arzu etsin ve her bir sanatıyla kendini hem tanıttırmak, hem sevdirmek, hem bir çeşit manevi güzelliğini göstermek isteyip, kainatı bu tarzda antika sanatlarla süslendirsin de, aynattaki hayat sahiplerinin komandanları olan insanların büyüklerinden bir kısmı ile elçileri vasıtasıyla konuşup sanatının kemalinden haber vermesin. Güzel sanatlarını takdirsiz ve güzel isimlerini tahsinsiz ve tanıttırması ve sevdirmesini mukabelesiz bıraksın. Haşa Yüz bin defa haşa. Demek Allah'ın varlığını ve bu alemi icadındaki hikmetleri ispat eden deliller aynı anda meleklerin varlığını da ispat etmektedir. Hem hiç mümkün müdür ki zeminin yüzünü mütemadiyen hayat sahipleriyle doldurup boşaltan ve kendini tanıttırmak, ibadet ve tesbih ettirmek için bu dünyamızı şuur sahipleriyle şenlendiren bir Sultan-ı Zülcelal, semavatı ve yıldızları boş ve kimsesiz bıraksın. Onlara münasip ahaliyi yaratıp o semavi saraylarda iskan ettirmesin. Ve saltanat rububiyetini en büyük memleketinde hademesiz, haşmetsiz, memursuz, elçisiz, yaversiz, seyircesiz, abitsiz bıraksın. Haşa. Melekler sayısınca haşa. Hem hiçbir cihette imkanı var mı ki Allahü Teala bu kainattaki hadiseleri öyle bir şekilde hıfseder ki her bir ağacın bütün tarihçeyi hayatını çekirdeklerinde kaydeder. Her bir otun ve çiçeğin bütün vazifelerini tohumlarında yazar. Her bir şuur sahibinin bütün hayat macerasını hardal gibi küçücük hafızasında gayet mükemmel hıfz eder. Bütün mülkünde ve saltanatında cereyan eden her ameli ve her hadiseyi muhafaza edip kaydeder. Ve adalet, hikmet ve rahmetinin tecellileri ve tahakkukları için koca cennet ve cehennemi sıratı ve mizan terazilerini yaratır. Acaba mülkündeki küçük büyük, Ali adi, kıymetli kıymetsiz her şeyi hıfseden böyle bir sultanın insanların kainatı alakadar eden amellerini yazdırmaması ve ceza ve mükafat için fiillerini kaydettirmemesi mümkün müdür? Haşa. Kaderin levh-i mahfuzunda yazılan harfler adedince haşa. Demek Allah'a iman aynı zamanda bu vazifeyi yapacak olan meleklere imanı da içine almaktadır. Hem hiç mümkün müdür ki Allahü Teala hikmet sahibi olsun ve bu alemi bu kadar hikmetlerle yaratıp her şeyde bir nevi menfaat gözetsin ve faydaları takip etsin. Hatta insanın et parçası hükmündeki bir ciğerine 400'den fazla vazife takmakla bu hikmetini göstersin de sonra o koca semayı boş bırakarak hikmetini inkar ettirsin. Haşa, Yüz bin defa haşa. Demek, Cenabı ı Hakk'ın hikmetini ispat eden bütün deliller, aynı anda meleklerin de vücudunu ispat etmektedir. Çünkü semavatın boş ve kimsesiz kalması, bir cihette içinde oturanı olmayan binalar yapmaya benzemektedir ki, bu hikmetsizliktir. Hikmet sahibi bir zat binayı yaptıysa, elbette orada iskan edecekleri de fiilini hikmetsizlikten kurtarmak için oraya getirecektir. Madem Allahü Teala da hakimi mutlaktır, elbette yüksek binalar hükmündeki semavatı melekler ile dolduracak, ve hikmetini inkar ettirmeyecektir. Hem yine hiç mümkün müdür ki saltanatın haşmeti ordular ile gözüksün ve gösterilsin de ezel ve ebedin sultanı olan Allahü Teala saltanatının haşmetini göstermek için, meleklerden orduları yaratmasın, icat etmesin ve saltanatını haşmetsiz ve sönük bıraksın. Haşa ve kella! Demek, Allah'ı ve sultan ismini ispat eden bütün deliller, aynı anda meleklerin de varlığını ispat etmektedir. Zira saltanatın haşmeti, onlarsız gözükmez. Allah'ı ispat eden bütün delillerin, aynı anda meleklerin varlığını da ispat ettiği meselesindeki izahları çoğaltmamız mümkündür. Ancak mesele anlaşılmış olduğundan, daha fazla izaha gerek duymuyor ve netice olarak diyoruz ki, Allah'ın varlığını, isim ve sıfatlarını ispat eden bütün deliller, aynı anda meleklerin varlığını da ispat etmekte ve onların vücudunu gerekli kılmaktadır. O halde meleklerin varlığını ispat için şöyle bir söz söylesek. Kainatta nizam vardır. O halde melekler haktır ve hakikattir. Yani kainattaki nizamı ve intizamı meleklerin varlığına delil yapsak bu doğrudur. Zira madem alemde nizam vardır, elbette bu nizamı kuran ve devam ettiren Allah vardır. Çünkü nizam, nezzamsız olamaz. Ve madem Cenabı Hak vardır, o halde saydığımız ve sayamadığımız onlarca sebebin işaretiyle meleklerin varlığı da zaruridir. O halde, bu bahisteki son söz olarak, Allahü Teala'yı ispat eden bütün delilleri, güzel isimlerini gösteren bütün hüccetleri ve kutsi sıfatlarına işaret eden bütün burhanları delil göstererek deriz ki, meleklerin varlığı haktır ve hakikattir.